السابقون الأولون اشتركوا في Yaşar hocamızda çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sesine, nefesine hissedip hissettiren gönlüne sağlık. Sayın Müftüm, muhterem hocalarım, değerli gönül dostlarımız, tabii bu programın şu an aynı anda Hilal TV, Dost TV, Kon TV, yine Malatya Vuslat Televizyonu Kanal Urfa tarafından 103.2 Özel FM ve Özel FM aracılığıyla da Anadolu'daki 30 küsur radyomuz tarafından canlı yayınlandığını buradan belirtmek ve bizleri izleyen, sadağımıza kulak veren dinleyenlerimize gönül dolusu selam ve sevgilerimizi bu vesileyle bir kez daha iletmek isterim. Hz. Peygamber'in kişiliklerini yoğurduğu nesil, sahabe nesli. Resulullah'la aynı iyileşme çabasında olan Ve dolayısıyla Ondan renkler Çizgiler izler taşıyan bir nesil Sünnetin terbiye ettiği Sünnetin teknesinde Yoğrulan nesil En asli İslam nesli Çünkü mürebbisi Bizzat Allah Resulü'nün ta kendisi Vahyin ilk muhatapları olan o kutlu neslin örnek hayatlarının üzerinden ideal kulluğun öğrenilmesine katkı sağlayacak bu anlamlı projeye ev sahipliği yapan Siyer Vakfımızın çok değerli başkanım Sayın Mehmet Kaya'yı açılış konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Esselatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Muhterem hocalarım Diyanet camiasının çok değerli mensupları İlahiyat fakültelerimizin çok değerli akademisyenleri mensupları Türkiye'mizin değişik illerinden gelerek tanıtım programımızı teşrif eden çok kıymetli kanaat önderleri, vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli başkan ve yöneticileri, yazılı ve görsel medyamızın çok kıymetli genel yayın yönetmenleri, saygıdeğer yazarlarımız, ajanslarımızın ve basın camiamızın çok kıymetli mensupları, Uzaktan yakından buraya gelerek burayı teşrif eden saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, ekranları başında bizleri izlemekte olan ve radyolarda dinlemekte olan tüm konuklarımız, Siyer Araştırmaları Merkezi Yönetim Kurulu adına 82 yıl 82 Sahabi Projemizin Tanıtım Programı'na hoş geldiniz diyor, saygı ve hürmetle hepinizi selamlıyorum. Muhterem Hazirun, alemlere rahmet olarak gönderilen Rehberi Ekmel Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvet sofrasında yetişen, semanın arza birer armağanı olan Allah'ın kendilerinden razı oldukları ve kendilerinin de Allah'tan razı oldukları, her birerlerinde resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bir iz düşümlerini gördüğümüz Nebevi mirası bizlere ulaştıran Ashab-ı Kiram Efendilerimizin hayatlarını Muhterem Muhammed Emin Yıldırım hocamız Lefkoşe'yi de dahil ederek Tüm Türkiye'de 81 ilimizi teker teker dolaşıp anlatacağı Ve o kutlu neslin hayatlarını Kendi hayatlarımıza hayat yapmak ümidiyle oluşturulan 82 il 82 sahabi projemizin gaye ve amaçlarını müsaadenizle altı madde halinde huzurlarınızı arz etmek istiyorum. Kıymetli konuklar, Siyer Araştırmaları Merkezi olarak 82 il, 82 sahabi projemizde amaç ve hedeflerimiz şunlardır. 1- Topraklarımıza topraklarımıza iman tohumu eken sahabe ile tanışmak ve bu manada toprağımızın taşıdığı değerin farkına varmak. 2- her sahabiye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir iz düştüğünü unutmadan, onların üzerinden nebevi mirası bu çağa taşıma konusunda küçük de olsa bir gayret ortaya koymak. 3- Sahabeyi doğru tanıyarak dini hayatımızı onların rehberliğinde yeniden gözden geçirmek. 4- Sahabenin başlattığı iman mücadelesinin bitmediğini onlar gibi toprağa tohum ekme zorunluluğumuzun olduğunu hatırlamak ve hatırlatmak. 5. geçici ve değersiz gündemlerle meşgul olmayıp kendi gündemlerimizi kendimizin oluşturmasına katkı sağlamak. Ve 6. topraklarımızda var olan kabir, makam ve türbelerin gerçek manada aidiyet ve doğruluklarını ortaya çıkarmak. Kıymetli konuklar, 82 il 82 Sahabe Projemizin gaye ve hedeflerini kısaca özeltedikten sonra tarihleri kesinleşen illerdeki programlarımızı huzurlarınıza arz ederek sözlerimi bitirmek istiyorum. 8 Ocak Adana, Sadık Dost, Seyyiduna Hazreti Ebu Bekir, 25 Ocak Samsun, Mücadele ve vakar örneği seyyid Hazreti Esma binti Ebubekir Bekir 5 Şubat Malatya Allah ile Ticaret yapan sahabi seyyid Hazreti Suheybi Rumi 10 Şubat Gazi Antep Antep'in sakini seyyid Hazreti Cerir İbni Abdullah 4 Mart Edirne Saadetli Sahabi Seyyidina Hazreti Esat İbni Zürare 16 Mart Hatay Ümmetin Emini Seyyidina Hazreti Ebu Ubeyde Bin Cerrah 30 Mart Şanlıurfa Anadolu'nun Fatihi Seyyidina Hazreti İyad İbni Ganem 8 Mart Mardin Hakikat Yolcusu Seyyidina Hazreti Selman-ı Farisi 10 Nisan Karaman Şehadet Sevdalısı Seyyidina Hazreti Bera İbni Malik 13 Nisan Konya Adalet Timsali Seyyidina Hazreti Ömer İbni Hattab 20 Nisan Afyon İslam'ın Mesih'i Seyyidina Hazreti Ebu Zer El Gıffari ve 6 Mayıs Zonguldak, Helal Kazanç Örneği, Seyyidina Hazreti Cabir İbni Abdullah, Allah hepsinden ebeden razı olsun. Değerli konuklar, huzurlarınızdan ayrılırken 82 İl 82 Sabi tanıtım programımıza iştirak ederek burayı teşrif ettiğinizden dolayı başta muhterem hocalarım olmak üzere hepinizi saygı, hürmetle selamlıyor ve şükranlarımı arz ediyorum. Efendim bizler de Siyer Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Kaya Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Ve onun şahsında vatan satını bir mektep kabul ederek, sahabe ikliminde esintilerle, muhterem Muhammed Emin Yıldırım Hocamızın mikmandarlığında, ülkemizi ve tabii Lefkoşa'yı karış karış gezerek, Sahabe efendilerimize duyulan o derin muhabbet ağlarıyla gönül köprüleri kurmak düşüncesiyle yola çıkan Siyer Araştırmaları Merkezi'ne kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Şimdi 82 yıl, 82 Sahabe projesini gelin biraz daha yakından tanıyalım. Bu projeyle ne hedefleniyor? Bu projede aslında bize ne anlatılmak istiyor? Bunu tanıtın ki mi <Gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. r-Rahman Muhammed, Rasulullah. Ve Ladin, Mghahuh, Ashidah. Ve al-Kuthar, Rhamanu, Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed, Allah'ın elçisidir. Onunla birlikte olanlar. Kafirlere karşı şiddetli, birbirlerine karşı ise merhametlidirler. Onunla birlikte olmak, aynı zamanı ve mekanı paylaşmak ne büyük bir şeref. Sahabe bu şerefi ve bahtiyarlığı elde etmiş bir nesil. Onlar, peygamberin ikliminde yetişen, nebevi bahçede yoğrulup kıvama eren, Risaletin nurlu potasında elmaslaşan, hayatın farklı alanlarında abideleşen bir nesil. Onlar, sarsıntı içerisinde olanlara sabit dağlar, yolunu kaybedenlere Yol olan nehirler, yönlerini yitirenlere yön gösteren yıldızlar, ideal kulluğun nasıl olduğunu hayatlarıyla gösteren muallimler. Onlar, sahih İslam çizgisinin anahtar kuşağı, insanlığa gönderilen son vahyin ilk muhatapları, Kur'an'ın ve sünnetin sadık taşıyıcıları, Müslümanlığın ve müminliğin aynaları. Onlar peygamberin sesini sessizliğe mahkum etmeyenler. Allah'a giden yolda bana kim ensar yardımcı olacak diyen sese labbeyk buyur deyip candan canandan vazgeçip icabet edenler. Sabrı kuşanıp hicreti kaderleri bilip garipler kervanını dizenler. Onlar, risalet davasında önden giden atlılar, sıddıklar, faruklar, havariler, aslanlar, ensarlar, muhacirler, şehitler, şahitler. Hayırlarda yarışıp her daim rehber ve öncü olanlar. Semanın arza birer armağanı, Kur'an'ın yürüyen ve konuşan ayetleri, Peygamber'in sesinin ve nefesinin köprüleri, imanın, ahlakın ve sevginin eşsiz kahramanları. Onlar Allah'ı kendilerinden razı edenler, kendileri de Allah'tan her durumda razı olanlar. Rıza makamını kazanıp cennete dünyadan uzananlar, ötelerin kokusunu buralara taşıyan yiğitler. Onlar meleklerle kol kola, omuz omuza yürüyenler, Sağ dolup saf saf cenazelerine getirenler, hanzala olup gassallarını onlardan seçenler, dıhye olup melekleşerek gezenler. Sandık tarihinin en hayırlı cemaati. Hakiki imanı elde edip, kainata meydan okuyanları, cahiliyeye dair hayatlarında ne varsa hepsini sıyırıp atanları, takva elbisesini çıkartmamak üzere kuşananları. Onlar hesabi değil, hasbi davrananlar. Kecirlerini ve karşılıklarını Allah'tan bekleyenler Anam babam nefsim sana feda olsun dediklerinde Bu sözü havada bırakmayıp gereği neyse onu yapanlar Onlar tüm müminlerin asli kökleri istikballerini inşa edecek ilham kaynakları hedeflerini belirleyecek gayye ve hayalleri, dertlerinin, dermanları, gönüllerinin ve dillerinin ise fermanları. Onlar, en güzel örnek olan Peygamberin sadık dostları. Sevdikleri için sevilen, sevildikleri için özlenen yıldızları. Nasıl sevmem senin sevdiklerini, Ya Resulallah! Bilalleri, Hamzaları, Ammarları, Selmanları, Mus'abları… Onlar, Risaletin mesajlarını dünyanın dört bir tarafına ulaştıranlar. Atlarının üzerinden inmeyip, bir ömür davam, davam diye inleyenler. İslam'ın aziz sancağının boynu bükük kalmaması adına feda edenler, kurban olanlar, serden ve yardan geçenler. Yaşamak için değil, yaşatmak için yaşayanlar. Kurtulma derdi oldukları için, kurtarmak için çırpınanlar. Başkalarının selameti uğruna yanmayı göze alanlar. Başkasının günahına ağlayanlar. Onlar Allah Resulü'nün güzide arkadaşları. Zor davanın, Yılmaz ve yorulmaz yoldaşları Ebu Cehil'in ve Ebu Leheb'in korkulu rüyaları Mazlum ve Mustazafların emin sığınakları Onlar Anadolu'nun gerçek sahipleri iman tohumlarının çiftçileri İstanbul'un Kıbrıs'ın fatihleri Çorum'un Adıyaman'ın sakinleri Onlar Diyarbakir'i diyar saha sahabe yapanlar, Çadırlarını Urfa'nın eteklerine yayanlar, Erzurum'un kışına aldırmadan atlarını sürenler, Yesrib'leşen coğrafyaları Medine yapmak için çırpınanlar. Onlar, az konuşup, çok iş yapanlar, Nutuk atmayı değil, terlemeyi sevenler, Ektikleri tohumları zayi edenlerden Allah huzurunda şikayetçi olanlar. Allah'ım bizleri kutlu nesil olan sahabenin şikayetçi olduklarından eyleme. Onların bu topraklara ektikleri iman tohumlarını zayi edenlerden etme. Toprağın hakkını ...tohumun hakkını, sahabenin hakkını, peygamberin hakkını, senin hakkını ödemeye gayret edenlerden eyle. Amin, amin, amin. Evet onlar, sarsıntı içerisinde olanlara sabit dağlar... Yolunu kaybedenlere yol olan nefisler, yönlerini itirenlere yol gösteren, yön gösteren yıldızlardır. Dolayısıyla bugünün Müslümanlar olarak bizler her zamankinden daha fazla bu yüce ruhları tanıma, onlarla hemhal olma, onları yolumuzun rehberleri, gecelerimizin hidayet meşhaleleri ve gündüzlerimizin refikleri dostlara edinmek zorunda. Saygıdeğer misafirler, kıymetli konuklarımız ve şu an ekranları başında, radyoları başında bizleri izleyen, dinleyen gönül dostlarımız. Şu an aramızda Siyer Araştırma Merkezinin hizmet vermeye başladığı ilk günden bugüne hangi alanda olursa olsun Siyer Merkezimizin yaptığı hayırlı hizmetlere katkıda bulunan bu nebevi hizmetten ilim ve tecrübelerini esirgemeyen, her daim omuz veren, destek veren, yüreklendiren çok kıymetli hocalarımız, üstadlarımız var. Gönül arzu eder ki, programımızı teşrifleriyle onurlandıran bu değerli hocalarımızı da burada dinleyelim. Fakat süre mahkut. Değerli hocalarımızın bu noktada anlayış ve hoşgörülerine sığınıyoruz. Ve ben şimdi bir selamlama konuşması yapmak üzere huzurlarınıza muhterem Ramazan Kayan hocamızı davet ediyorum. Buyurun sayınlarım. sizlere bu güzellikleri nasip eden Rabbimize hamdolsun emeği geçen tüm dostları yürekten tebrik ediyorum Rabbim gayretlerini daim kılsın istikametten ihlastan bizleri ayırmasın çok saygıdeğer hocalarımın karşısında Doğrusu bize söz düşmezdi. Ancak bu teklif karşısında fazla zamanınızı almadan ashab denilince benim düşünce dünyamda neye tekabül ediyor? Altı kelime ile özetlemek istiyorum. Ashabın anlam dünyamdaki karşılığı şudur: bir ashab demek aşkınlık demektir. Onlar görünenle kendilerini sınırlamadılar, mevcuda takılı kalmadılar, öteler ötesine odaklandılar. Rasyonel olanla, seküler olanla, real, fiziksel olanla kendilerini sınırlamadılar. Müteal olana kilitlendiler. Maverayı aradılar. Kendilerini de aştılar. Bir aşkınlık örneği sergilediler. İki. Ashab denilince Zihnimde çağrısın yapan ikinci kelime Arınmışlık Vahiyle arınmak nasıl olurmuş Vahin mektebinde Tezkiye ve terbiye olmanın Karşılığı neymiş Vahyin Ete kemiğe büründüğü Onlarda vücut bulduğu ve onlar sadece bir ahlak öğretisi üzerinde duran değil, sadece bir ahlak öğreticisi de değil, bir ahlak ordusu olarak insanlık tarihinde yerlerine aldılar. Kirli bir dünya, kirli bir hayat içerisinde arınmanın nasıl olabileceğini, Arınmanın usulünü, mektebini, geleneğini onlar bize takdim ettiler. Üç, ashab denilince, üçüncü olarak da zihnin dünyadaki çağrışım şudur. Adanmışlık. Bir davaya adanmadan ne dava adamı olunabilir ne de dava yürür. İliklerine kadar adanmışlığın zirvesine yürüdüler. Adanmış ruhların, adanmış kimliklerin, onların şahsında nasıl temesül ettiğini açık, vazık bir şekilde görebilmekteyiz. O adanmışlardan hangi birine değinsem diye düşünüyorum. Her biri bir adanış simgesi ve sembolü olan o şahsiyetlere bugün ne kadar da muhtaçız değil mi? Dört. Ashab denilince diğer bir kelime de aksiyon aklıma geliyor. Hareketlilik aklıma geliyor. Eylemlilik, kesintisiz bir mücadele aklıma geliyor. Şerrin, şirretin, her türlü şeytanlaşmanın karşısında hakkın temsilcisi, hakikatin tebliğcisi olan o aksiyon erlerini hatırlıyorum. Beş, ashab denilince aidiyet aklıma geliyor. Aidiyetimizi ne üzerinde tanımlayacağız? Kendimizi nasıl ifade edeceğiz? Kimlik ibrazımızı nasıl gerçekleştireceğiz? Milli, tarihi, coğrafi, etnik, cinsiyete dayalı, ırka, kavme dayalı, aidiyetlerin üstünde bir aidiyet bizlere sundular. Müteal bir aidiyet. İnna lillah ve inna Allah için olmanın karşılığı nedir? Fiili duruşlarıyla bizlere gösterdiler. Beşeri aidiyetlerden sahi aidiyetlerden bizleri taşıyıp müteal bir aidiyete taşıyabilmenin en güzel, en muhteşem örnekliğini bize öğrettiler. Ve son kelimem de ashab denilince aşk aklıma geliyor. Süfli aşkları yenerek ulvi bir aşkın nasıl sürdürülebileceğini görüyoruz. Sadece kuru akıl ehli olmadılar. Aşk ehli olmanın erdemini Yüceliğini, güzelliğini bize çok görmediler. İşte bu 6a diyebileceğim formül üzerinden aşkınlık, arınmışlık, adanmışlık, aidiyet, aksiyon ve aşk. Belki de yozlaşma çağında en çok muhtaç olduğumuz İnşallah Siyer Araştırmalar Merkezi'nin o kutlu nesne doğru başlattığı bu yürüyüş amacına ulaşacaktır. Bunda şüphem yok. İnanıyorum ki ashab gibi adımlarımızı sağlam atarsak yeni çığırlar açmak mümkün olacaktır. Rabbim bu çığırı açanlardan ve sürdürenlerden bizleri eylesin tekrar başarılar diliyorum Allah'a emanet olunuz efendim bizler de muhterem Ramazan Kayan hocamıza çok teşekkür ediyoruz Allah razı olsun gerçekten sadra şifa gönle huzur veren bu ufuk açıcı konuşmalarıyla bu projenin ne kadar ehemmiyete haiz olduğunu bir kez daha bizi hatırlattılar sağ olsunlar. Ve şimdi de siz değerli misafirlerimizin ve sevgili izleyenlerimizin huzuruna hasreten sahabe efendilerimizle alakalı yaptığı çalışmalarla yakından tanıdığımız Örnek Nesil kitaplarını tekrar be tekrar okuduğumuz Doktor Şerafettin Kalay hocamızı davet ediyorum. Buyurun hocam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi الذين vera bil iman ve hedana lil islam ve salatu ve selamu ala man arsalahu rahmeten lil alemin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve men ihteda bi hediyihi ila yevmi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hakiki dost, hayırlı dost odur ki kendisi görülünce akla Allah'ın ve güzel şeylerin geldiği dosttur buyuruyor. Her bir sahabi akla geldiğinde onları göremiyoruz. Ama akla geldiğinde hep gönlüne hayırlı şeyler geliyor. Hep Allah yolu geliyor. Hep ebedi saadete açılan yol ve ufuk geliyor. Onlar gerçek dost. Onlar hak yolun yolcuları. Onlar güzel insanlar. Onlar imanı berrak, duygusu berrak insanlar. Her birinin hayatı okununca, hakkında bilgi edinince nice güzelliklerin yakalandığı gerçekten güllerle çiçeklerle dolalı bir bahçenin gözler önüne serildiği dostlar. Bu yaz yine Mekke-i Mükerreme'ye uzandım. Mekke-i Mükerreme'den Taif'e geçtim. Sarp dağları yeniden gördüm. Hırçın uzanıp giden Geçit vermeyen dağları O günler insanın ister istemez aklına geliyor Allah Resulü'nün sığındığı bağ vardık Mescid-i Addas'a vardık Orada yine bahçeler var O eski üzüm bağları yok Nar var Tayfinları narı çok güzel olur Dut ağacı var Yaprakları bizim dutlarınkının 4-5 katı daha kalın Yine sebzeler var. Yine orada bağlar var. Yine o vadiden geçtik. Ama bizim geçimiz, geçişimiz ne kadar farklı. Allah Resulü o bağa sığındığında üzümler vardı. Kendisine üzüm ikram edilmişti. Ama insanın iç dünyası gülmeyince dış dünyası güler miydi? Şu anda Boğaz'a oturduğunuzu fark ediniz. Yüksekçe bir yerden Beykoz ormanlarını uzanıp giden yeşillikleri seyrettiğinizi düşününüz. Çamın yeşili var, ıhlamur ağacının yeşili var, kırların yeşilleri var, diğer ağaçların yeşilleri var ve denizin maviliği var. Gelerek bir sisin çöktüğünü düşününüz. Yeşillikler kaybolur. Güzellikler kaybolur, renkler kaybolur, sonra cisimler kaybolur. Karanlığın çöktüğünü düşününüz. Renkler giderek birbirine karışır, sonra ağaçlarla fundalıklar karışır, sonra kayalıklarla ağaçlar karışır. Denizin maviliği kaybolur. Gönül de böyledir. İçerisine hüzün çöktü mü dış dünyanın güzelliği güzel değildir. İç dünya gülmeyince dış dünya gülmez. Allah Resulü o bağın altında nasıl oturdu? O güzel bağın altında nasıl oturdu? Gelen üzümü yerken nasıl yedi? Bütün onları hissetmek, onları görmek, onları yaşamak, o bilgileri birbiriyle bütünleştirmek bize hem duygu verecektir, hem bilgi verecektir. Duygu verecektir demek isterken sadece duygunun hissine kapılarak sürüklenmeye kastetmiyorum. Duygunun, ilmin, edebin, ahlakın, bilginin yoğrulmuşunu istiyorum. Bu diğerlerinden çok farklı. Bunu hissetmeye, yaşamaya, ilim ve irfanla yoğurmaya, davranışlarımıza gerçekten aksettirmeye muhtaçız. Çok kurulaştık, çok kabalaştık. Akademik soğukluk yüreğimize geldi, çöktü. Bir türlü de söküp atamıyoruz. Peygamberimiz diyemiyoruz. Sahabiler Efendimiz derken akademik soğukluğa gelip takılıyoruz. Katılaştık, kurulaştık. Veya tamamıyla duygu seline kapılıyor, gözyaşı döküyoruz ama onun ilim-irfan yoğuruluğu tarafını kaybediyoruz. Bizim bunların hepsine ihtiyacımız yok mu? Hepsini yan yana getirmeye ihtiyacımız yok mu? Onların güzelliklerini birbiriyle yoğurarak damla damla hücrelerimize sindirmeye, da buna göre mümin olup buna göre adım atmaya ihtiyacımız yok mu? Allah Resulü'nün tayf seferinden dönünce Mekke'ye giremeden günlerce Mekke dışında kalışı hiç gönlümüzde duygumuzda var mı? Veya şöyle diyelim Nasıl bir insan zaferlerin birbirini takip ettiği nice hazinelerin gelip de Mescid-i Nebi'nin avlusuna ve sokaklara yığıldığı bir devrin halifesi olan Ömer radıyallahu anın borçlu öldüğünü hisseder de, öğrenir de, gönlü bununla duygulanmaz, bundan ibret almaz mı? Vefat ederken oğlu Abdullah'ı kızı Hafsa'yı yanına çağırmıştır. Yavrum demiştir, bütün babalar çocuklarına miras bırakıyor. Ben size miras bırakamıyorum. Üstelik geride borçlarım var. Ben ölünce evimi satın. Onunla borçlarımı ödeyin. Yetmezse adi oğullarından yardım isteyin. Adi oğulları Hazreti Ömer'in sülalesi. Dünyadan ayrılmıştır. Evi boşları karşılığı satılmıştır. Oradaki sahabiler gerisini tamamlamışlar, adi yollarına haber vermemişlerdir. hacat Ömer radıyallahu anh toprağa böyle verilmiştir. Pekala, bu insan tekrar ediyorum önüne hazinelerin yığıldığı insandır. Bize bu tesir etmeli değil mi? İbret olmalı değil mi? Biz bunu bilmeli değil miyiz? Dünya malıyla Allah'ın huzuruna amma al çıkmak arasındaki o şuuru, o gerçek imanı, gerçek teslimiyeti hissetmeli değil miyiz? Onun buna ihtiyacı vardı, bizim buna ihtiyacımız yok mu? Tarihe onun evi Darul Kada olarak geçmiştir. Darul Kada'ı deynin kısaltılmışıdır, borç ödeme evi diye. O evin adı bile bize çok şey anlatmalı değil mi? Biz bunu nasıl öğreneceğiz? Onlarla iç içe yaşayarak, neler yaşadıklarını, nesele hissettiklerini bilerek. Zeyd ibn Harisenin Cafer Radiyallahu Anh'ın Abdullah ibn Revaha'nın, Abdullah ibn Cahşin Zeyd ibn Desine'nin, Asım ibn Sabit'in Kubeyb İbni Ati'nin şehadetlerinin her birinin kendine ayrı içerisinde taşıdığı nice güzellikler var. Onları öğrenmeli değil miyiz? Onlar bize tesir etmeli değil mi? Örnek olmalı değil mi? Ebu Talha radiyallahu anh var anlatılanların içerisinde. Sahabilerin nerede, kabirlerin nerede olduğuna dair de çalışma olduğu zikredildi. Büyük ihtimalle Ebu Talha, Talha radıyallahu anh Enes'in anlattığına göre Medine-i Münevverenin en güzel bahçelerinin sahibidir. Çok güzel yerleri vardır. Varlıklı bir insandır. Akdeniz'de donanmalar suya indiğinde geminin içerisinde ileri yaşlardayken dünyadan ayrılmış gitmiştir. Günlerce onu verecek toprak aranmıştır. Sonra Akdeniz'in içerisinde ıssız ve adı bilinmeyen, bir tarafından bakınca bir tarafa görülen bir adacığın koynuna tevdi edilmiştir. Medine'nin güzel mahçeleri nerede? Onun kabri nerede? Sevip bağlandığı Allah Resulü nerede? O nerede? Bunu öğrenmek bize ibret olmalı değil midir? Davasını ufuklar ötesine taşımak için çırpınışları, bunun için omuz omuza verişleri, dünyada at koşturuşları, Denizlere ulaşışları, Kafkas dağlarına dayanışları bizim için örnek olmalı değil midir? Bütün bunlar nasıl yoğrulur? Öğrenerek, paylaşarak, onların duygusundan duygu alarak, kendimizi onların yerine koyarak, onlar ne yaptı biz ne yapıyoruz diyerek, bütün bunları yoğurarak, onun yolu da buradan geçer, bilmekten geçer, anlamaktan geçer, ilimle edebi yoğurmaktan geçer. Amele aktarmaktan geçer. İnşallah buna erenlerden oluruz. İnşallah çalışmalar da buna vesile olur. Elbette ki söyleyecek çok söz var. Hocalarımızın da var. Bu kadarla bu ufukta zihnimizi dolaştırıyoruz. Hepinizi Allah'a emanet diyoruz. Allah'ın feyzi ve bereketi üzeriniz olsun. Sahabilerin ahlakı ahlakımız yolu yolumuz olsun. Allah'a emanet olunuz. Doktor Şerafettin Kalay hocamıza çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun hocam. Gönlünüze sağlık. Ve hocamızın da ifade ettikleri gibi onlar sadakatleriyle, sevgileriyle, can feda oluşlarıyla bir anıt nesil oldular adeta. Şimdi bize o anıt kişiliklere onlarla o kişiliklerle o güzelliklerle el ele tutuşup bugünü ve yarınları inşa etmek düşüyor. Rabbim hepimize bu kalbi zenginliği lütfetsin diyor. Şimdi de huzurlarınıza teşrifleriyle de programımızı onurlandıran hocaların hocası Profesör Doktor Hayrettin Karaman hocamızı davet ediyorum. Buyurun sayın hocam. <Gülüyor> Esselamu Aleyküm Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu Vesselamu Ala Rasulina Muhammed Ve Ala Alihi ve Ashabihi Ecmain Kötü geçtiğini sandığım ülkemiz için bir gecenin sabahında Böyle bir pro pro programı tertip ettikleri için bu zamanlama bakımından, programın daha muhtevasına girmeden bu zamanlama bakımından da tertip heyetini tebrik ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Bu kötü geceye iştirak etmiş burada hiçbir fert yoktur. Fakat bu sizin burada bulunuşunuz Allah Resulü ve onun ashabını anmaya iştirakiniz ve anışınız. İnşallah giderek bu kötülüklerin azalmasına ve bu güzel milletin bu iman, bu güzellik, bu hak, bu adalet mücahidi milletin aslına, rücuuna vesile teşkil edecektir. Ne güzel bu insanlar, bu siyer araştırmaları merkezini kuranlar ve siz ne kadar güzel insanlarsınız. Ona yardım edenler, destekleyenler, davetine icabet edenler. Niye güzelsiniz? Çünkü bu faaliyetin mevzu güzel. Efendimizin bir şairinin dediği gibi ben diyor Resulullah hakkında şiir yazıyorum. Görünüşte ben şiirimle onu güzelliyorum. Yani övüyorum, methediyorum. Ama zannetmeyin ki benim şiirim onu güzelleştiriyor. Ben ondan söz ettiğim için, şiirimin konusu o olduğu için benim sözlerim güzel oluyor, güzelleşiyor diyor. Bu faaliyetin mevzu en büyük ve en güzel Müslüman. Bu faaliyetin odak noktası, merkezi, tekrar söylüyorum en büyük, en güzel Müslüman. İşte bu Müslüman, bu Allah Resulü, bu müzekkin nüfus olan Zat-ı Şerif, Kur'an-ı Kerim'in açık ifadesiyle sadece İslam'ı öğretmemiş. Aynı zamanda İslam'ın muhatabı olan insanları teskiye etmiş. Üzekki kum sizi teskiye eder diyor. Teskiye etmiş. O kendisi diyor ki: Ette beni Rabbi fa ahsene Beni Rabbim yetiştirdi ve güzel yetiştirdi. Ustam yetiştiricim olduğu için elbet, elbette bu yetiştirme güzel oldu, diyor. Rabbin tedib ettiği, tezkiye ettiği bu büyük müşid, bu en büyük ve en güzel Müslüman, bir nesli terbiye ediyor. Tedib ediyor, tezkiye ediyor. Yetiştiriyor. İşte o neslin adına biz ashab diyoruz. Asabın özellikleri üzerine benden önce konuşan arkadaşlar çok güzel şeyler söylediler. Hepsi benim aklıma gelir miydi, ben becerebilir miydim, benim dilim döner miydi bilmiyorum. Ama hepsine katılıyorum. Allah onlardan razı olsun. Ne güzel şeyler söylediler. Şimdi o asapla bizim bugün yaşayan ümmetin arasında, arasında bir rabıtaya ihtiyacımız var. Yani ashabı bizim hayatımıza sokmaya ihtiyacımız var. Rabıta kelimesini kullandım da mesela bu kelime tasavvufta çok kullanılan bir kelimedir. Erbabı tasavvuf Allah'ı özel bir tertip içinde kendilerine verilen bir receteye göre yine onlar da teskiyetün nefs için böyle bir seyrişlük, bir terbiye yoluna giriyorlar. Orada kendilerine verilen reçete çerçevesinde Allah'ı anmadan önce Allah'a en iyi kulluk yaptığına inandıkları bir zatı tahayyül ediyorlar. Tasavvur ediyorlar. Önce onu tasavvur ediyorlar. İşte bazıları diyor ki bu bir şirk değil mi? Sen oturduğunda Allah'ı zikredeceksin. Allah'ın bir kulunu düşünüyorsun önce. Valla bu bakış açısına bağlı o insanların hiçbiri, benim tanıdığım, konuştuğum, sohbet ettiğim, kitaplarını okuduğum insanlar onlara tapmıyor. Onlar Allah'a has, halis, muhsin kul olmak istiyorlar. İstedikleri bu. Ve bir idola, bir örneğe, bu kulluğu tecrübe etmiş birine ihtiyaç duyuyorlar. Ve mesela işte öyle bir insanı tahayyül tasavvur ediyorlar, onun adına rabata dönüyor. Bir bağ kuruyor, kuruyorlar onlarla kendi aralarında. Ve inanıyorlar ki, ben o insanla rabıta kurarsam, onu tasavvur edersem, onun hayatını, onun kulluğunu, onun ibadetini, onun Allah ile olan muamelesini tasavvur edersem, bu bende hüsnün tesir icra eder. Ben de ufak ufak onun gibi olurum. Şimdi işte, bu e, Siyer Araştırmaları Merkezi'nin, Başlattığı bu faaliyet ülkemizin bütün şehirlerini teker teker dolaşıp her birini bir sahabi ile irtibatlandırarak ki burada takdimde görüldüğü gibi onların gerçekten her biri özellikle burada adları anılan özellikle kunel evvelun dediğimiz el muhacirun vel ensar dediğimiz kibarı ashab, büyük ashab. Her biri gerçekten bir yıldız. Allah kulluğun yoluna girmiş, o yolda yürümek ve başarılı olmak isteyenlerden isteyenler, onlardan herhangi birini hakikaten örnek alsalar, bu da Allah rasyonun bir ayrı mucizesi, kendilerini felaha götürecek kemalde insanlar. Şimdi işte bizim bu insanlarla, Hayatımız arasında bir irtibat kurmaya ihtiyacımız var. Bu irtibat önce onları okumakla, öğrenmekle, düşünmekle oluyor. Bilmediğiniz bir insanla nasıl irtibat kuracaksınız? Bilmediğiniz bir insanı nasıl kendinize örnek edineceksiniz? Şu yaşlarınıza geldiniz. Hayatınızın muhtelif safhalarında size Allah Resulü'nden ve ashabından bahsedildi. Kur'an-ı Kerim'de Ashab'dan bahsediliyor. Allah'ın onlardan razı olduğu söyleniyor. Allah'ın onlardan razı olduğu. Yeryüzünde başka bir nesil var mı? Şu yeryüzünde, tarih boyunca başka bir nesil var mı? Allah sizden razı olmuştur diye Allah'ın kitabında ilan edilmiş. Böyle bir nesil yok. Bir tane var. O da sahabe dediğimiz nesil. Bizzat Cenab-ı Hak kitabında onlardan razı olduğunu beyan ediyor. Bunu Kur'an'da görüyoruz. Siyer kitapları okuyorsunuz. Orada okuyanlar okuyor. Orada ashab-ı kiramın Allah Resulü ile münasebetini ve nasıl güzel müslümanlar olduklarını, nasıl halis, muhlis, muhsin müslümanlar olduklarını görüyoruz. Ya da bunlar bize söyleniyor. Ama şu kusurumuzu Genel olarak söylüyor, söylüyorum, itiraf edelim ki biz Allah Resulü'nü daha yakından tanıma, onun ashabını, onun tezkiye ettiği, terbiye ettiği, tedip ettiği, örnek olarak sunduğu, nesillerin en hayırlısı dediği o nesli tanıma da üzerimize düşeni yapmıyoruz. Orada kusurumuz var. Buraya geldik bir odada bir parça oturduk, bir parçacık oturduk. Orada inşallah benden sonra herhalde mutlaka size hitap edecek olan bu Konyalı büyük zat, Hacı İhiz Mustafa Efendi, hocamızın torunu, İslam tarihçisi, siyerci, tam da onun istediği gibi, Mustafa Bey var, belki o da söz edebilir ya, o sohbet esnasında şunu söyledim. Biz Konya İmam Hatip Okulu'nda okurken o zat bizim hocamızdı. Derse gelirdi. Ders ne olursa olsun. Ders akaid olabilir, fıkıh olabilir. Tefsir olabilir. Hocamız da dedi ya bu e, akademik takılma bizim e, maneviyatımızı fakirleştirdi. Çok doğru. Hoca Efendi derse gelirdi. Derse başlamadan biz de katılmak kaydıyla, şartıyla, önce bir hamdele okunurdu. Arkasından güzel bir gulgule halinde salvele, yani Efendimiz'e salatu selam okunurdu. Ondan sonra, her derste hepsi olmazdı ama her derste biri mutlaka olmak kaydıyla, şöyle bir talebi kaldırırdı Hoca Efendi ve derdi ki mesela, analarımızın atlarını bir say. Onun analarımız dediği Müminin Efendimiz'in zevcatı tahiratı. ''Hadi yavrum şunun bir atlarını say teberrüken.'' der. O başlar, arkasını getiremezse Hoca Efendi hemen getirir. O gün anılarımızın adını anmış olarak derse başlardık. Bir başka gün yine Hoca Efendi, ''Hadi bugün Aşere-i Efendilerimizin atlarını bir sayı verelim derdi. Ve kaldırırdı bir talebeyi, o Aşere-i adını sayar eğer arkasını getiremezse Hoca Efendi tanımlar. O gün aşereyi mübeşşereyi anmış olarak derse başlardık. İle ahiri, daha bu sözü uzatmak istemiyorum. Ee, ama bunun sonra düşünüyorum, e, bunun hayatımızda çok güzel tesirleri olduğunu, sadece o derste kalmadığını, sadece o dersin daha manevi yaptığı, daha bereketli, daha feyizli olmasıyla kalmadığını, hayatımız boyunca bizim üzerimizde o sahabilerin atlarını ezberlemenin, onlarla aramızda gönül bağı kurmanın hüsnü tesirini hissettim, gördüm. Bu sebeple yine benden önceki hocanın söylediği gibi insanlar buraya çıkınca ve sizler gibi de Allah'ı, Resul'ünü seven, onları daha yakından tanımak, onlara daha yakın olmak isteyen insanları görünce İnsanın söz iştahı açılıyor. Ben de sözü uzatmak istemiyorum ama şu yapılan faaliyetin çok orijinal olduğunu, asil olduğunu, örneğinin olmadığını, bugüne kadar kimsenin aklına gelmediğini Allah'ın bu heyete, bu gruba bunu nasip ettiğini düşünüyor. Onları tebrik ediyorum. Onlara gıpta ediyorum. Onlara imreniyorum. Cenab Mevla bu güzel yolda onları muvaffak kılsın. Kardeşlerim, kulluğun ruhu ihlastır. Kulluğun ruhu, kulluk çadırının orta direği ihlastır ve ihsandır. Bütün hayat boyunca çabamız halis yani ihlaslı ve muhsin yani ihsanlı yani Allah'ı görür gibi yaşayan Allah'ı görür gibi Allah'a kulluk eden insan olmak için çabalamaktır. Bütün hayat maceramız, hayatımızın hedefi bu olmalıdır. İhlas ve ihsanın Allah Resulü'nden sonra yeryüzünde ete kemiğe bürünerek yaşadığı ve görüldüğü bir nesil ashab neslidir. Biz onları ne kadar çok tanır, ne kadar hayatımızda örnek alırsak o kadar ihlas ve ihsan devletine de ermiş oluruz. Mevlam bizi bu devletten mahrum etmesin. Allah hocaların hocası Profesör Doktor Hayrettin Karaman hocamızı da başımızdan eksik etmesin. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Kalbi dualarına canı gönülden Amin diyoruz. Bu vesileyle hem Konya'nın hem memleketimizin manevi mimarlarından Hacı Veysade Üstad'ı da bir kez daha rahmetli anıyoruz. Hocamız kendilerinden çok güzel bir misal vererek bahsettiler, rahmetli andılar. Saygıdeğer misafirler, kıymetli gönül dostlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili izleyenler. Abdullah bin Mesud'dan rivayet edilir. Sizden biriniz eğer uyuyacaksa, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına uyusun. Çünkü onlar bu ümmetin kalpler bakımından en iyileri, ilim bakımından en derinleri, tekellüf gösteriş bakımından en azları, hidayet bakımından en doğruları, hal tavır bakımından en güzelleridir. Onlar Allah Celle Celaluhu tarafından son peygamberin sohbeti ve dininin ikamesi için seçmiş olduğu bahtiyar kimselerdir. Dolayısıyla onların faziletlerini takdir ediniz ve onların izinden gidiniz. Çünkü onlar dosdoğru bir hidayet üzeredirler. Efendim şimdi de huzurlarınıza gönül tahtımızın eşsiz sultanını kaleme alan ve bu eseriyle de kainatın efendisini ve sahabe efendilerimizi günümüze ve gönlümüze taşıyan Doktor Reşit Haylamaz hocamızı davet edelim. daha zorun. Hocalarımın önünde israfı kelam etmekten endişeyle birkaç cümle sadece ifade edeyim. Kıymetli hocamın ifade ettiği Efendimiz'e ait belki bir beyanı hafif kapısını aralayarak belki hatırlattığı bir yerden kısaca bakayım. Hangisinin ardına takılırsak hayatımızı isabetli götüreceğimiz bir Kur'an'ın yetiştirdiği Efendimiz'in dizinin dibinde terbiye görmüş dünyaya model bir toplum. Bu toplumun bizim için ifade ettiği manayı belki hayatımdan bakarak zaman zaman sıkıntılı bulunduğumuz dönemlerde peşine düştüğümüzde sıkıntılarımızı nasıl açtığımızı da belki görerek şunu söyleyeceğim. Bugün gerçekten problemler üstünde, problemlerin ardı ardına geldiği bir zamanı yaşıyoruz. Ve problemlerimizden arınmaya matuf böyle çok farklı alanlarda arayışlarımız söz konusu oluyor. Aslında doğru ilaca ulaşamazsak, Hastalığımızdan arınmak da çok mümkün olmuyor. Her hastalığımızın ilacı olacak mutlaka bir sahibi var. Efendimizin bu beyanından hareketle bakacak olursak, başka kapılarda aramaya gerek yok. Bize o kapıları yeniden hatırlatan böyle bir program ve inşallah ardından gelecek yıllara yayılmış böyle bir hatırlatmaya Vesile oldukları için ben gönülden, yürekten emeği geçen herkese, herkese şükürlerimi, teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Bir yerde fark ettiğim bir beyanı belki, benim yeni fark ettiğim, belki birçok hocamızın fark ettiği. Hadisi rivayet eden altı sahabiden dört tanesi buyuruyorlar ki biz bunu Efendimiz'den veda hacında dinledik. Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam tekitlerle, teyitlerle ifade buyurduğu bir beyanı hatırlayacağız. Tabiri caizse vallahi de, tallahi de, billahi de Allah bu işi tamamına erdirecek diyerek ifade ettiği bir beyanı. Yeryüzünde taştan, kerpiçten, topraktan örülmüş hiçbir ev kalmayacak içine nüfuz etmiş olmasın. Deve tüyünden, keçi kılından, koyun gülünden Örülmüş, hiçbir çadır olmayacak ki içine nüfuz etmiş olmasın diyerek bize hedef gösterdiği bir beyanı. Bunu rivayet eden altı sahabeden dört tanesi diyorlar ki, biz bunu Efendimiz'den vedacında dinledik. Bu bana çok anlamlı geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 23 yıllık o yoğunlaştırılmış hayatının içerisinde dünyaya model olacak, dünyayı dönüştürebilecek potansiyel bir insan unsurunu insanlardan müteşekkil o toplumu ortaya çıkarmış ve insanlarla vedalaştığı yer, veda hacı bu işi dünyanın diğer yerlerine taşıma işini yetiştirdiği o insanlara emanet ederek onlarla vedalaşmış ve biz bu vesileyle o gün gelmişlerdi, bugün yeniden aramıza davet ediyoruz. Cenab-ı Hak inşallah onların vesilesiyle Kur'an'ı ifade ederken, Kur'an'ın da belki üsluplarından, üslubundan bir tanesi tasrif dediğimiz farklı ve orijinal bir ambalajla yeniden sunma neticesinde inşallah insanımızda. Onların Efendimiz'den aldığı o emaneti devralma düşüncesini oluşturursa ki bunda inşallah şüphemiz yok, olacağı kanaatindeyiz, hedefine ulaşmış olacaktır. Zaten herhalde o 23 yılın esas felsefesi de, hedefi de bu olsa gerek, Cenab-ı Hak hepimize bu istikamette bu işin bir parçasından tutmayı da nasip etsin duygusuyla ben hepinize tekrar hürmetlerimi arz ediyorum. Allah emeği geçenlere yeniden lütfundan bereketinden bol bol ihsanda bulunsun. Selamun Aleyküm. Doktor Reşit Haylamaz hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun var olun hocam. Şimdi de huzurlarınıza Gerek İslam tarihi sahasında, gerek siyer alanında bugüne kadar çok büyük çalışmalara imza atmış. Bu sahanın öncü isimlerinden Profesör Doktor Mustafa Fayda hocamızı davet ediyorum. Buyur sayın hocam. lillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain peygamberimiz efendimizi gören onun davasına iştirak eden iman mücadelesi ve mücahidesine kendisinin bu alemden ayrılmasından sonra da devam eden, Kur'an'ı ve İslam'ı insanlara surmayı bir vefa ve iman borcu kabul eden, bunun için çile çeken, çeşitli zorluklara maruz kalıp göğüs geren, aile ocağını, toprağını, vatanını terk eden, gözünü ve gönlünü Allah'ın sevgisi, ve vahdaniyetine göre ayarlayan ashab nesli Resulullah Efendimiz'in merkez şahsiyeti etrafında haleleşen yıldızlardır. Onların bu tarifte odaklaşan e, ve hem tarihe geçen hem de biz müminlerin gönlünde yer tutan çok köklü ve Önemli hizmetleri olmuştur. Biz bunları burada tek tek sayıp ortaya koymamız mümkün değil. Ancak birkaç hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Bizim hocalık damarımız tutuyor, az bilindiğini düşündüğümüz bazı şeyleri söylemek istiyorum. huzurlarına geldiklerinde her biri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enneke Resulullah diyerek Müslüman olup kendisine biat ederek peygamber tanıyan ve kendilerinin bu alemden ayrılmasından sonra da bu imandan sapmayan mümin olarak yaşamaya devam etmiş insanlar peygambere biat etmişlerdir. Onların bu biatı hiç şüphe yok ki kendilerini Resulullah Efendimiz'e teslim etmişlerdir. Gerçekten onlar bu teslimiyetlerindeki manevi derecelerine göre Rablerinden mükafat almışlardır. Hayrettin hocamız Allah onlardan razı olmuştur. Böyle bir nesil dünyada yoktur demiştir. Eksik söylemedi. Hocamızın tefsiri var. Devamını söyleseydi öbürünü de söylerdi. Kur'an-ı Kerim'de onların da Allah'tan razı olduğu söylenmektedir. Böyle bir nesilde yoktur. Yani bu neslin bir sıfatı yoktur. Eğer bunu bir sıfat olarak söylersek. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Binaenaleyh aslap nesli dediğimiz zaman e, Şimdi hangi dille söyleyeceğiz bilmiyorum Hani derler ya Şapka çıkarmak falan diye Böyle çok iyi bir söz bulmamız lazım Gerçekten dikkat etmemiz lazım Çünkü Onlarda göreceğimiz her türlü Güzellik Nuru Muhammedi'den feyz alan insanların güzellikleridir O da Rabbinden ve Kur'an'dan Almıştır Binaleyhi Bunların hepsini Resulullah Efendimizin bir parçası olarak düşünmek lazım. Onun bir mucizesi olarak görmemiz lazım ashab neslini. Çünkü gerçekten Rabbi onu terbiye etmiş ve güzel terbiye etmiştir. O da çevresinde olan insanları güzel terbiye etmiştir. Hiç şüphe yok ki insanoğlunu Allah fabrikadan çıkan makine gibi birbirinin aynı yaratmamıştır. Her bir sahabide ayrı bir neşve, aynı bir koku vardır. Tıpkı çiçeklerin birbirinden farklı güzellikleri Cenabı Hakkın e, gücünün bir tecellisi olarak kendilerinde taşıdığı gibi. Burada ashabla ilgili bir iki hususa daha işaret etmek istiyorum, izin verirseniz. Hazreti Peygamberden sonra Peygamber'e ve Kur'an'a, İslam'a Bağlılık ve teslimiyet Ve ona destek vermeye Devam etti diyoruz Bunu nasıl yaptılar? Bunu iki temel işte Yaptılar, birçok işte yaptılar Ama iki önemli işte bunu yaptılar Bunlardan birisi fütühat ile İslamiyeti Arap Yarımadası'nın dışına taşırdılar Ve bugün de İslam beldesi olan ee, topraklar Hulefai Raşid'in dediğimiz ashab nesli zamanında arkasından da yine bir kısmı ashab nesli olan ve o neslin yetiştirdiği tabi'in ve tebe'i tabi'in döneminde Emeviler döneminde 132 hicri yılda kadar olan fütühattır İslam'ın ilk yayılış tarihi bu da peygamberin ashabının yaptığı İslamiyet'in yayılış tarihi bakımından ve bütün İslam tarihi içerisinde iki önemli fetih savaşla gerçekleştirilen iki önemli fetihten birincisini teşkil etmektedir. Tabii ki Resulullah Efendimizin hayatındaki Arap Yarımadası'nın İslam'ın idaresine girmesi hususunu unutmamamız gerekir bu sözlerin başında söylenmesi gereken. Fütühatla ilgili hizmette Asab'ın yaptığı en mühim hizmet ee, değerli dinleyenlerim Peygamberimizin Kur'an'ın ve İslam'ın Vaaz edilerek öğretilmeyiş Neslinin örneğidir asabı kiram Vaazla dini öğretilmez Din yaşanarak Başkalarına sirayet ettirilen Bir haldir Bir yaşama şeklidir Asabı kiram yaşanarak Yaşayarak örnek olmuşlardır insanlara. İnsanlar onları görerek imrenmişler ve Müslüman olmaya yönelmişlerdir. İslam'ın yayılışı söz ile olan propaganda'dan çok İslam'ın tebliğine engel olan insanların, hadiselerin ortadan kaldırılmasından sonra Müslüman gibi yaşayan ashab nesli İslam'ın yayılmasına fütühat savaş yönüyle olduğu kadar bu manada da büyük hizmet yapmıştır. İkincisi, önemli bir hizmet bunu da Peygamber Efendimizin hayatıyla yine bağ kurarak üzerinde durmamız lazım. Dinin yaşanır halde doğru anlaşılmasına hizmet etmişlerdir. Burada sözü Peygamber Efendimizin hicretine getirerek iki Kur'an ayetiyle de bağ kurarak asab neslinin Peygamber Efendimizin İslam'ı öğretmesindeki önemli bir faaliyetine dikkatinizi çekmek istiyorum. Öyle hissediyorum ki ben bir kitapta okumadım. Peygamber Efendimiz kardeşi İsa Aleyhisselam'ın 12 havarisi dolayısıyla başına ve dinenin başına gelenleri bildiği için veya kendisine bildirildiği için tedbir almıştır. Nedir tedbiri Peygamberimizin? Hicretten sonra Resulullah Efendimiz Müslüman olan herkesin Medine'yi müdevvereye hicret etmesini şart koşmuştur. Böyle yapmayanlar iki Kur'an ayetiyle fevkalade tehdit edilip ayıplamıştır. Benim hafızlığım yok. Nisa Suresinin 97. ayeti, innalladine tevfehümül melayi kötü diye başlayan ayeti kelime, kalu elam tekün ardullahi wasya fetheh jurufihe diye Allah tehdit ediyor bunlar. Ve akıbetlerinin korkunç olacağını bu ayeti kelime de haber veriyor. İkinci ayet-i kerime ise e, وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يُحَاجِرُوا مَا لَكُمْ min velihim Ayet-i kerimesinde de müminlerin hicret etmeyenlerle katı alaka etmelerini, ilgilerini kesmelerini Allah bizden o zamanki Müslümanlardan, ashab-ı kiramdan istemektedir. Bu iki ayet-i kerime ile Resulullah Efendimiz hicretten sonra Müslüman olan herkesin Medine'de toplanmasını esas almıştır. Niye almıştır? Çünkü bizim hadis uleması çok tartışır bunu. Sünnet işte yazıya ne zaman geçirildi? Ben bir söz kullanıyorum. Sünnet yaşanır halde hayata geçirilmiştir. Yani ashab-ı kiram tabi'in, tebe-i tabi'in hiç hadis toplanmasaydı Peygamberimiz veda açında ben tebliği tamamladım diyor mu? Allah'ım da şahit diyor mu? E o zaman peygamber vazifesini yapmış dememiz lazım. Gerçekten yapmıştı. Hiçbir hadis toplanmasaydı bile din yaşanır halde kendilerinden şüphe edilmeyecek çok geniş bir kütleye Peygamber Efendimiz tarafından öğretilmişti. Yaşanır halde bırakarak Peygamberimiz bu alemden Risalet vazifesini Alnının akıyla tamamlayarak ayrılmıştır Onun için Pek çok insan Dini öğrenmiştir 12 havariye Kalmamıştır Kalmamalıydı Onun için bizim dinimiz Resulullah Efendimizin bu alemden ayrıldığında Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Tamamlanmıştı Yaşanır halde Ashab nesli içerisinde Tamam e, bir Bilgisi yaşanır haldeki tatbikatıyla e, Rasulullah Efendimiz onları bu alemde bırakarak ahirete intikal etmiştir Onun için Peygamber Efendimiz Mekkenin fethinden sonra badel Feti olakinci hadim ve niye buyurarak artık Medineye gelmelerine Müslüman olanların ihtiyaç olmadığını ilan etmiştir gerçekten Ashab çalışmaları yapan hocamıza dikkatini çekeriz. Görüyorsunuz ki Mekke fethinden sonra muhacirlik duruyor. Onun için de, Mekke'den gelip sonradan yerleşenlerin hepsine de yanlışlıkla muhacir demeyin ne olur. Tabi ashabla temas edilince bir noktaya daha dikkatinizi çekerek sözlerime son vermek istiyorum. O da ashab farklı seviyede insanlardır. Bunun şahidi ve tasnifini yapan e, Kur'an-ı Kerim'dir. <gülüyor> Muhacir vardır. Es-sabikûne'l-evvelûne es mine'l-muhacirîn vardır. Muhaciri bağırlarına basan arkadaşımızın okuduğu ayetlerde anlatılan Ensar vardır. Keşke onu da okusaydı Fetih Suresi'nde لَقَدْ رَضَيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَايَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةَ vardır. Zümresi vardır. Ama asıl önemli olan bir sure daha vardır. Onu da söylemek istiyorum. La yestevi minküm men enfaka min kablil fethi ve katel ve ula ki azam derece. Hocam doğru okudum mu? Devamını da siz lütfeder misiniz? lütfen sesini yüksel. Devam et, devam. Olmaz öyle hocam. Ondan sonra da fetihten sonra malıyla, canıyla hizmet edip çalışanların da Allah onların da kabul edecek diyor. Binaenaleyh böyle bir farklı seviye olduğunu unutmamamız lazım ashab arasında. Efendim peygamberimize olan sevgisiyle bu zümre bağlılıklarıyla temayüz etmiştir. Buna bir örnek vermek istiyorum izin verirseniz. Son olarak belki ikinci bir örneği daha söylerim. Var değil mi? Toparlayalım Olur Toparlama dediğiniz kaç dakikada olsun Şu Beş dakikada olsun peki bir iki dakikada olsun <gülüyor> Efendim Halid İbni Velid Hazretleri Veda haçında Resulullah Efendimizle beraber hac ederken Mina'da Yalvarıyor Peygamber Efendimiz tıraş olurken Ya Resulallah Anam babam sana feda olsun ne olur nasiyenin saçını bana ver Baş kısmına Başkasına beni tercih etme diye yalvarıyordu Resulullah'ın sakalı şerifini aldı Onu gözlerine sürmeye ve öpmeye başladı Sarığının önünde daima muhafaza ettiği bu, bu sakalı şerifi Rivayet olduğuna göre Yermük savaşında düşürür Savaşın en şiddetli anında savaşmayı bırakıp Sakalı Şerif'i arar. Kendisine derler ki, savaş şiddetli, onu sonra da arasan olur. Hayır, Sakalı Şerif orada bulduğu sürece bütün savaşları kazandığımı ben biliyorum, ona inanıyorum. Onun için bu savaşta da kazanmak için onu bulmam gerekir diyor. Onun minadaki bu Sakalı Şerif isteme halini, Hazreti Ebu Bekir seyrederek Ya Rabbi sen nelere kadirsin Bedir'de yoktu ama Uhud'da Hendek'te ve Hudeybiye'de Peygamber'e ve Müslümanlara Ne çileler çektiren Halid'i Hangi noktalara getirdin diye Rabbine şükrediyordu Onun için asap neslinden tabii ki yalnız öğreneceğimiz Değil coşacağımız Güzel sahnelerde vardır Onun için böyle bir programı yaptığından dolayı Değerli arkadaşlarıma Siyer e, Araştırmaları Merkezi'ne çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak muvaffak eylesin kendilerine. Ben bizler de Profesör Doktor Mustafa Fayda hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun var olun hocam. Tabii süremiz de mahdut. Ben şimdi de huzurlarınıza yine teşrifleriyle programımızı onurlandıran İstanbulumuzun yeni müftüsü Doktor Rahmi Yaran hocamızı davet ediyorum buyur sayınız. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Esselamü aleyküm ve selamü ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbi ecmaîn. Muhterem hocalarım. Peygamber sevgisiyle, ashab sevgisiyle dolu oldukları için vaktini bu salona ayıran çok değerli hanımefendiler, beyefendiler. Hepinize saygılar sunuyorum. Konuşmama başlarken Siyer araştırmalarını Kendilerine dert edinen Konu edinen Bu uğurda teşkilatlanıp çalışma başlatan Arkadaşlarımızı Emeği geçenleri Tebrik ediyorum Kendilerine cenab Hak'tan yardımlar niyaz ediyorum Rabbim Yüce Rabbimiz Rızası uğruna atılan her adıma, yapılan her faaliyete başarılar nasip eylesin inşallah. Ashab-ı kiram bizim için elbette önemli ama onların önemi de Hazreti Peygamber'den geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan bağlılıklarından geliyor. Onların her birisi ışık olduğu gibi toplamından elde edilen bir ışık bizim için daha da önemlidir. O toplu ışığı yakalamaya çalışmak lazım. Yoksa içlerinden birisini alıp diğerlerini dışlamak gibi bir davranış Müslümanın hayatında yer almamalıdır. O her birisi de yıldızdır hangisine uyarsanız doğruyu bulursunuz hadisini de bu bütünlük içerisinde anlamak lazım. Yoksa yanlışlar yapmış oluruz. Ben konuşmamda yine onların hayatıyla bağlantılı olarak sünnet kavramı üzerinde durmak istiyorum. Sünnet Takip edilen yol, çokça takip edilen yol demek. Çeşitli manaları var. Sin, nun, nun kökünden geliyor. Bu kök, Arapçada diş manasına gelir. Sivri şeyler manasına gelir. Dişte de o sivrilik vardır. Yaş manasına gelir, o dişle yine alakası vardır. Yaşın o sivrilikle alakası vardır ve neticede İbn Faris der ki bu maddeden türeyen manaların tamamında bir şeyin akıp gitmesi sürekliliğinin kolayca sağlanması vardır. Bu manada sünnetullah Allah'ın uygulamaları ile ilgili de kullanılan bir terimdir ki Cenabı Hakk'ın ...devamlı veya sürekli olarak takip ettiği tarz, metot için de sünnetullah denir. Geçmişte, geçmiş ümmetlerle ilgili olarak da onların da sünnetinden bahsedilir ki... ...bu sünnet bazen onların hal ve hareket tarzları için kullanılan bir kelime olur. Bazen de onlara uygulanan hal ve hareket tarzları için bir anlam ifade eder. Arapçadaki ifadesiyle sünnet kelimesi bazen failine muzaaf olur, bazen de mef'ulüne muzaaf olur. Sünnet kelimesini çeşitli ilim dalları farklı farklı manalarda kullanırlar. Hadisçilerin sünnet tarifi ile kelamcıların, fıkıhçıların hatta usul fıkıhçıların sünnet tarifleri birbirlerinden farklıdır. Neticede bilhassa hadisçiler açısından ve usul fıkıhçılar açısından sünnet Hazreti Peygamber'in, Peygamber Efendimiz'in sözleri, fiilleri ve takrirleri, onaylarıdır bu genel bir anlam yani peygamber efendimiz bir şey söylemişse o sünnete dahildir ki hadisçiler hadis sünnet aynı şey midir ayrı şey midir ayrıca onu tartışırlar onun peygamber efendimizin yaptıkları yine sünnettir peygamber efendimizin yanında olmuş hadiseler karşısında takındığı tavır veyahut da sessiz kalması örtülü bir onay olarak takrirleri de sünnete dahildir. Ama biz hayatımızda sünnet kelimesini çok değişik manalarda da kullanıyoruz. Aslında biz değil, geçmiş alimlerimiz de kullanıyorlar. Hadisçiler bu dediğim manayı daha da genişleterek Peygamber Efendimizin peygamberlikten önceki hayatının sünnet denir mi, denmez miyi tartışırlar. Sahabenin fiillerine ve uygulamalarına sünnet denir mi, denmez miyi tartışır. tartışırlar. O tartışmalara girmeyeceğim. Yalnız şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Fıkıh usulünde sünnet peygamber efendimizin söz, fiil ve takrirleridir. Yani bu anlamıyla edille şer'iyeden biridir. Fıkıh usulü sünnete edille şer'iyeden birisi olarak bakar. Kitap, sünnet, icma, kıyas ve daha başka deliller arasında ikinci sırada önemli bir delildir. Bu arada şunu söyleyeyim Peygamber Efendimiz'den bize nakledilen her şeyi biz sünnet olarak değerlendiremeyiz. Onu alimler değerlendirir. Onun için fıkıh alimleri fukaha sünneti ahkam-ı şer'iyeden birisi olarak değerlendirirler. Yani sünnet bir tarafta edilleyi şer'iyeden birisidir. Diğer tarafta ahkam-ı birisidir. Ne demek ahkam-ı şer'iyye? teklifi hükümler içerisinde farz var, vacip var, sünnet var, işte mübah var, haram var, mekruh var, onlardan birisi olarak sünnettir. Peygamber Efendimizin hayatından söz ederken, onun bir davranışının edille-i şer'iyeden olarak sünnet oluşu bir tarafa, Ahkam-ı şeriyeden de mutlaka sünnet olmayabilir. Sünnetin daha üzerinde bir davranış da olabilir. Farz bile olabilir Peygamber Efendimizin sünnetine bağlı olarak bir davranış. Bu ikisini birbirine karıştırmamakta yarar var. Ona dikkat çekmek istedim. bazı davranışları sadece ibaha ifade eder Peygamber Efendimizin. Bazıları sünnet ifade eder Hatta sünnet tabiri de Kendi içerisinde Müekkede gayrimüekkede Sünnet-i hüda sünnet-i zevaid Nafile tatavvu Gibi Fukahanın ve ulemanın Tartıştığı çeşitli e, Tartışmalara da Konu olmaktadır Sonra Sünnet üzerinde Bir de sahih mi değil mi Tartışması oluyor Bugün birkaç saat önce bir televizyon kanalında hanım kardeşlerimiz çok iyi niyetle bir mevzuyu tartışıyorlar ve bu mevzuyu tartışırken bu sahih, gayri sahih konusuna geldiler. Şunu samimiyetle bütün iyi niyetli kardeşlerinden istirham ediyorum dini mevzuları hele de alamele innaz umumun huzurunda tartışırken ihtisas alanımız değilse kenarından geçelim içine dalmayalım bir kardeşimiz diyor ki bir rivayet söz konusu oldu aslında bu rivayet sahih mi değil mi Hadis derslerinde ilk başta şunu öğretirler diyor Birinci mukaddime dersi hadisin şudur ki Dört tane kitap sayıyor Bu dört kitapta olan dördünde birden olan hadisler sünnettir şey, Sahihtir Diğerleri değildir Şimdi ben böyle bir hadis mukaddimesi dersi almadım şimdiye kadar İçimizde çok değerli hocalarımız var böyle bir hadis mukaddimesi bir hadise giriş dersi alanlar varsa beni de haberdar ederlerse memnun olurum belki birisinden böyle bir hadis dersi dinlemiş olabilir ama hadisin mukaddimesinde bu yok sözü uzatmadan şunu söylemek istiyorum dini konularda konuşurken Dikkatli konuşalım. Bizler de her şeyi biliyor değiliz elbette. Bilmediğimiz noktada her birimiz hocalarımız dahil durmasını bilirsek, sonra araştırıp konuşursak, anlatırsak Allah'ın indinde sorumlu olmayız. Yoksa bizi dinleyenler hep doğru söylediklerimize inanıyorlar. ...böyle dinliyorlar... ...o zaman da yanlışlıklar oluyor... ...ben bu çalışmayı... ...yapanları tekrar... ...kutluyorum... ...tebrik ediyorum... ...Cenab-ı Hak'tan bu çalışmaya... ...ve rızasına muvafık... ...bütün çalışmalara yardımlar... ...niyaz ediyorum... İlin, is, işin... ...duygu tarafı elbette önemli... ...bilgi tarafı da önemli... ...duygu ve bilgiyi ikisini... ...birleştirmemiz lazım... İkisini beraber Vermemiz lazım Sahabeye olan saygımız elbette Çok ama maalesef O sahabe birbiriyle Kavgada etti O sahabe birbiriyle savaştı Ha biz Ne yapıyoruz Savaştılar diye bir tarafı alıp Öte tarafı yine de atmıyoruz Tamamına saygımız var Geçmişimize saygımız var Ama Onları da örnek alırken nerelerde nasıl, niçin birbirlerine düştüler, buna da dikkat edelim. Birbirimize düşmeyelim, birbirimizi sevelim. Aramızda yanlış düşünceler olabilir, yanlış, farklı düşünceler olabilir daha doğrusu. Hepimizin aynı düşünceye sahip olmamız mümkün değil mezhebi bağda da farklı mezheplerimiz olabilir. Başka konularda dünyaya ait değerlendirmelerimizde de farklı düşünebiliriz. Ama bir araya gelelim. Değil mi ki hepimiz Allah'ın kuluyuz. Hepimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i rehber edilmişiz. Peygamber saymışız. Onun yolundan ayrılmayalım. Tanıtım filminde ki ayeti kelimeyi hatırlatarak bitirmek istiyorum. Estağfurullah. Muhammedun Rasulullah. Ve Ladin Maaheu şiddet ve Kafar rupaamaa u binahem. Muhammed Allah'ın peygamberidir, Rasulüdür. Onunla beraber olanlar kafirlere karşı çetin, şiddetli, güçlüdürler. ...kendi aralarında merhametlidirler. Biz... ...en günahkar Müslümana karşı bile... ...merhametli olalım. Olmak zorundayız. Bizim kenara atacak... ...herhangi bir Müslüman kardeşimiz yoktur. Ne kadar bizden uzaklaşırsa olsun... ...uzaklaşırsa uzaklaşsın... ...ne kadar yanlış yaparsa yapsın... ...bizim... ...onu bir adım daha... ...öteye atma değil... Bir adım kendimize, kendimize de değil İslam'a çekme gibi bir vazifemiz vardır. Bunu ihmal etmeyelim. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize tekrar saygılar sunuyorum. Cenab-ı Hak rızasına uygun ameller nasip etsin cümlemize. Efendim çok teşekkür ediyoruz. İstanbul İl Müftü'müz, doçent doktor Rahmi Yaran hocamıza. Allah razı olsun, sağ olun, var olun hocam. Tabii şu dakikaya kadar konuşma yapan bütün hocalarımıza tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Süre mahdut olduğu için söz veremediğimiz hocalarımızın affına ve hoşgörüsüne sığınıyoruz. Anlayışla karşılayacaklarını umuyoruz. Ve şimdi programımızın bu dakikalarında diyoruz ki, sahabe hayatını en ince ayrıntılarına kadar incelemek, geçen 14 asır boyunca, saadet çağına göre bir İslam kişiliği inşa etme kaygısındaki herkesin en öncelikli çabası olmuş. Evet, 2012'den asıl saadete bakıp, oradan çağımıza güzellikler taşıma gayretindeki bir ilim adamını, Ziyar Vakfı Kurucusu, Muhterem Muhammed Emin Yıldırım hocamızı, siz değerli misafirlerimize ve ekranları başındaki seyircilerimize hitap etmek üzere oh. huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun Sayın Söz sırası muhterem İhsan hocamındı Yanındaki Aziz hocamındı Onlara aslında düşmeliydi söz İnanın öyle bir haldeyim ki konuşacak halim de yok Sadece söylediğim söz şu olsun ki Herhalde en az seveniniz benim ashabı O sevgi bizi yola çıkardı Hep Enes bin Malik Radıyallahu anh'ın sözü de Dizime derman oldu O diyordu ki Ben Aleyhisselatu vesselam Efendimizden çok hadis rivayet ettim Sayısını o bilmiyor ama biz onun arkasından Kaç hadis rivayet ettiğini Çok iyi biliyoruz Allah ondan ebeden razı olsun Enes demek Dinin üçte biri demektir Onun rivayet ettiği hadislerle Biz dini öğreniyoruz Ama bir hadis var ki ne zaman onu hatırlasam Düğün bayram olur benim için Bunu Enes bin Malik söylerse Diğer sahabi de merak eder Çünkü Enes bin Malik demek Aleyhissalatü vesselam Efendimizle 10 yıl geceli gündüzlü Beraber olmuş bir yiğit demektir Onun hizmetine Allah tarafından istihdam edilmiş bir yiğit demektir. Aynen Ayşe anamızın o eve, o yaşta girmesi gibi. Onlar... Sema'nın arza birer armağanı derken bunu diyorduk hocalarımız çok kıymetli şeyler söylediler. O sözleri daha fazla uzatmaya gerek yok. Ama ne anlatırsak anlatalım boş, ne anlatırsak anlatalım onların tam anlamıyla değerini ifade etme maksadıyla aciz kalacağımız bir gerçek. Nedir Enes bin Malik'in dizinin dermanı olan? Yüreğine ferman olan, onun için düğün bayram olan şey, kişiyi sevdiğiyle beraberdir. Vallahi ben sevdiğimi söylemiyorum. Böyle bir iddia, büyük bir iddia. Onu sevenler burada konuşmaz. Onlar iş yaparlar hayatın içerisinde. Sevgi insana ter döktürür. Sevgi insana bedel ödettirir Sevgi insana çok şeyler yapar Sevenlerin dünyada nasıl sevgilerini ispat ettikleri noktasında Gayretler ortaya koyduklarını tarih yazdı Asıl sevenler neler yaptı onu da biz biliyoruz Sadece ve sadece bu kardeşiniz Ve bu kardeşinizin sesini sessizliğe mahkum etmeyen Bir avuç kardeşimin Amacı, arzusu, isteği Allah Resulü'nün ashabını sevmektir başka bir şey değil Allah o sevgiyi bizlere gerçek manada tattırsın Onlar sevdiler Peygamber aleyhissalatü vesselamı Sevdikleri için hicretin beşinci yılı Selman-ı fikri fikriyle hendekler kazılınca çıkan koca kaya yerinden edilmeyince Hazreti Ali'nin ifadesiyle ya Resulullah bir kaya çıktı biz yerinden edemiyoruz dediklerinde Aleyhisselatu vesselam efendimiz gelip eline balyozu alıp üç kez vurup o taşı paramparça ettiğinde her vurduğunda kıvılcımlar semaya çıktığında Aleyhissalatü vesselam efendimiz ashaba gördünüz mü onun ne olduğunu sorduğunda Gördük ya Resulallah dediklerinde Nedir diye sorduğunda her zamanki edeple Allah ve Resulü daha iyi bilir dediklerinde Efendimiz onlara bir müjde vermişti Aslında o bir müjde değil Belirlenmiş bir hedefti O onların emellerini daha da ziyadeleştirmek için Efendimizin lisanıyla söylenmiş, konulmuş bir hedefti. O üç kıvılcım, Bizans'ın, Sasanilerin, Yemen'in, saraylarının ve hazinelerinin müjdesidir. Bu müjdeyi duydukları için onu veda hacında dinleyen sahabi sayısı 120 bin olmasına rağmen sadece Medine'de onun dizlerinin önünde oturup vefat edenlerin sayısı 10 bin olarak kaldı. O müjdeyi duyup yerine getirmek için candan canandan vazgeçtiler. Bizim onlara vefa borcumuz var. Yoksa ne işi vardı Halid İbni Velid'in Hazreti Ömer döneminde Diyarbakır'da? Diyarbakır dört koldan fethedilince bir tarafta Halid İbni Velid, bir tarafta İyad bin Ghanem, bir tarafta Said İbni Zeyd, bir tarafta Muaz İbni Cebel vardı. Biz onların eliyle imanın tohumlarına kavuştuk elhamdülillah. Hazreti Ali der ya sizi düşünmeye davet ediyor son sözümü söylüyorum. Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. Düşünün dostlar. Bize hidayetin şerbetini içirenlere ne yapmamız lazım? Bu bir vefadır. Vefa gereği yapılmış bir hizmettir. Duam o olsun siz de gönülden amin deyin. Allah bizi sahabeye gölge etmesin. Onlar büyük bir mücadele ortaya koyarak çok büyük işler yaptılar. Biz o bir işlerin sadece dedikodusunu yapmayalım. O işlere ve toprağın altına ekilen o tohumlara sahip çıkalım. O tohumları zayi etmeyelim. Bu geceyi burada şereflendiren başta hocalarım olmak üzere bütün kardeşlerime en kalbi duygularımı sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bizi de ona emanet etmeniz için sizden istirham ediyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekat. Efendim bizler de çok teşekkür ediyoruz. Kalemi ve kelamıyla sahabe ikliminden esintiler, rayihalar ve heyecanlar taşıyan kalplerimize değerli hocamız, mihmandarımız, muhterem Muhammed Emin Yıldırım'a. Allah razı olsun hocam. Sağ olun, var olun. Muhterem hocalarım, değerli misafirler, programımızın nihayetine yaklaştığımız şu demlerde bu. Şimdi de en kalbi dualarına hep beraber canı gönülden amin demek üzere huzurlarınıza Ömer Döngeli olacağımızı davet ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. Amin. A'udubillahi minash racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu ves-selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. V'afü anna ya kerim Va'fu Va anna ya rahim Va affir lana znu bana bıfavlık ve judük ve keramik ya ekram el ekramin, rahimin. İlahi rızanı umut ederek dilenerek kapına geldik. Efendimiz Alihi Salatu v ve onun etrafında yetişmiş o güzide ashabı günümüzün konusu edinerek şurada toplandık. Ya Rabbi bu toplantıdan maksat elde edilmek istenen gaye neyse onu bizim için hayırlı hale çevirerek nasip eyle ya Rabbi bu işte bu kardeşlerimizi ve bizleri muvaffak eyle ya Rabbi Allah'ım Resul-i Zişan aleyhissalatu vesselam Efendimiz yıldızlar göklerin emniyetidir yıldızlar giderse göklerin emniyeti gider. Ben ashabımın emniyetiyim. Ben gidersem ashabımın da emniyeti gider. Ashabım da ümmetin emniyetidir. Onlar giderse ümmetin başına korktukları şeyler gelir. Allah'ım korktuğumuz şeyler başımıza geldi ya Rabbi. Evlerin huzuru bozuldu. Müslümanların arasındaki uhuvveti dağıttılar. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın Hendek'te sıçrayan kıvılcım ışığın peşine koşup o ışığın düştüğü yerde can verenlerin isimlerini, bedenlerini işte bugün ülkemiz özelinde memleketimizin hususunda her bir iline bir isim vererek kiminin bedeninin topraklarımızda bulunduğu, kiminin de hiç değilse ismi de bulunsun ve biz onlarla yeniden o ışık neslinin peşine düşüp ışığın olduğu yere Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Hazreti Kur'an'a yeniden kavuşalım diye bir güzel niyetle yola çıkmış bu güzel hizmeti sen gönüllerde tesirini nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım. Ashab-ı Güzin efendilerimizin aşkını, muhabbetini, ilim yolundaki, cihat yolundaki fedakarlıklarını bizlere ve nesillerimize de nasip eyle. İlahi bu vesileyle şurada bulunan muhterem hazirun ve ekranları başında bizleri dinleyen cümle ehli imanı affı mağfiret eyle. Allah'ım Ya Rabbi hiç değilse Müslümanların yeniden Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ashabının isimlerini hatırlayarak onların hayatlarından hatıraları hayatımıza ahlak olarak davranış olarak taşımaya bizleri ve bizi izleyen, dinleyen, amin diyen bütün Müslümanları muvaffak eyle ya Rabbi. Bu vesileyle bizden önce bu hayırlı hizmetlerde, ilim yolunda, cihat yolunda, Kur'an yolunda, Resul-i Efendimizin yolunda hizmet etmiş bütün hocalarımızı, bütün büyüklerimizi, bütün ehli imanı, bütün cündullahı, bütün şühedayı, bütün gelmiş ve geçmişlerimizi üzerimizde zerre kadar hakkı olan toprağa karış, karışmış mevtalarımızı rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Allah'ım onlara rahmet ve mağfiret eyle ya Rabbi. Cennetin yüksek derecelerini onlara ve bizlere nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızı yüce dergahında sen kabul eyle ya Rabbi. Dualarımızın kabuli için, bu hizmetler sayesinde nice milyonlarca gencimizin, kardeşimizin, evlerimizin, ehli imanın bir sahabi efendimizi radıyallahu anh hiç değilse örnek alarak onlara benzemeye çalışmalarına şu gayretleri vesileyle ya Rabbi. Bu niyetlerimizin de husule meydana gelebilmesi için Hazreti Adem aleyhisselamdan bugüne yaşadığı devrin peygamberine iman etmiş bütün zamanların Müslümanları, tüm devirlerin müminleri ve müminelerinin ruhları için Allah rızası için El-Fatiha Evet, Ömer Döngelioğlu Hocamızın kalbi dualarına beraber, dağlı gönülden amin dedik ve programımızın da nihayetine geldik. Efendim, e, sergimiz var. Sergimizi ziyaret etmenizi arzu ediyoruz. Yine sizlere dağıttığımız kitapçıklardan 82-82 Sahabe Projesi hakkında bilgi edinebilirsiniz ve yolunuzu Siyer Araştırmaları Merkezi'ne ne yapın, ne edin bir şekilde düşürün deriz. Hepinize tekrar teşekkür ediyoruz. Allah emanet olun, sağ olun, var olun.